Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım beyinsizler, yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da, batı da Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola iletir. İşte böylece, sizin insanlığa şahitler olmanız,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 Zira Allah, insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Biz, senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü, Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun, yüzlerinizi o tarafa çevirin.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 birbirlerinin kıblesine dönmezler Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olursan işte o zaman sen hakkı çiğneyenlerden olursun Kendilerine kitap verdiklerimiz onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler Gerçek olan Rabbinden gelendir. O halde, kuşkulananlardan olma. Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Siz, hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun, sonunda Allah, hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah, her şeye kadirdir. Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü, Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu emir Rabbinden sana gelen gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Nereden yola çıkarsan çık, Yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Nerede olursanız olunuz, Yüzünüzü o yana çevirin ki, Aralarından haksızlık edenler müstesna, insanların aleyhinizde bir delili bulunmasın. Sakın onlardan korkmayın. Yalnız benden korkun. Böylece size olan nimetimi tamamlayayım da, Doğru yolu bulasınız. Nitekim, Kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, Sizi kötülüklerden arındıran, Size kitabı ve hikmeti talim edip, Bilmediklerinizi size öğreten bir Rasul gönderdik. Öyleyse, siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltmayla deneriz. Sabredenleri müjdele. O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman, ''Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz.'' derler.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 Allah kabul eder ve yapılanı hakkı ile bilir. İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayet yolunu, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler, ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben, onların tevbelerini kabul ederim. Ben, tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgiyenim. İnkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Onlar, Ebediyen lanet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir, ne de onların yüzlerine bakılır. İlahınız bir tek Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahimdir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri peşinden gelmesinde.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 önceden anlayabilselerdi. İşte o zaman, kendilerine uyulup arkalarından gidilenler, uyanlardan hızla uzaklaşırlar ve azabı görmüş, nihayet aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır. Kötülere uyanlar şöyle derler. Ah, keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da,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 Doğruyu da bulamamış idiyseler. Kâfirlerin durumu, Sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar, Sağırlar, Dilsizler ve Körlerdir. Bu sebeple düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz,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 can yakıcı bir azap vardır. Onlar, doğru yol karşılığında sapıklığı, mağfirete bedel olarak da azabı satın almış kimselerdir. Onlar, ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar. O azabın sebebi, Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. Kitapta ayrılığa düşenler,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 farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kimin cezası, kardeşi tarafından bir miktar bağışlanırsa, artık hakkaniyete uymalı ve ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa, muhakkak onun için elem verici bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız. Birinize ölüm geldiği zaman, Eğer bir mal bırakacaksa, Anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz Allah her şeyi işitir ve bilir. Her kim vasiyet edenin haksızlığa yahut günaha meyletmesinden endişe eder de aralarını bulursa, kendisine günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, hem de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 Siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar, Yiyin, için. Sonra, akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde, ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda, Kadınlarla birleşmeyin. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece, Allah, Ayetlerini insanlara açıklar. Umulur ki, korunurlar. Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere vermeyin. Sana hilal şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir.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 Eğer onlar vazgeçerlerse Allah Gafur ve Rahim'dir. Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur. Haram ay haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Kim size saldırırsa, siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah muttakilerle beraberdir. Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle, kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın. Allah güzel yapanları sever. Haccı ve umreyi, Allah için tam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız, kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar, başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olur, yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere, fidye gerekir. Emin olduğunuz vakit, kim hac günlerine kadar, Umreyle faydalanmak isterse, Kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse, Hac günlerinde üç, Memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere, Oruç tutar ki, Hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, Ailesi, Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun. Biliniz ki, Allah'ın vereceği ceza, Ağırdır. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse, hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır.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 Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip dönmek isterse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa, ona da günah yoktur. Bunlar, günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki, hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öyleleri vardır ki, Dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasımların en yamanıdır. O dönüp gitti mi yeryüzünde ortalığı fesada vermek, Ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Böylesine Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisine günaha sevk eder. Ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir. İnsanlardan öyleleri de var ki Allah'ın rızasını almak için kendini feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır. Size apaçık deliller geldikten sonra, yine de kayarsanız, şunu iyi bilin ki, Allah azizdir, hakimdir. Onlar, ille de buluttan gölgeler içinde, Allah'ın ve meleklerinin gelmesini mi beklerler? Halbuki, İş bitirilmiştir. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. İsrail oğullarına sor ki, kendilerine nice apaçık mucizeler verdik. Kim mucizeler kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Onlar, iman edenlerle alay ederler. Oysa ki, inkardan sakınanlar, kıyamet gününde onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız lütufta bulunur. İnsanlar, bir tek ümmetti. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında,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 Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkâr etmek, mescid-i haramın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmaksa, Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar. İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah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 Putperest erkekleri de evlendirmeyin. Beğenseniz bile putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar cehenneme çağırır. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırır. Allah düşünüp anlasınlar diye ayetlerini insanlara açıklar. Sana kadınların ay halini sorarlar.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 Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden hazırlık yapın. Allah'tan korkun. Biliniz ki siz O'na kavuşacaksınız. Mü'minleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmenize, O'ndan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitir ve bilir. Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler dört ay beklerler. Eğer kadınlarına dönerlerse şüphesiz Allah çokça bağışlayan ve esirgiyendir.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 Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde, yeniden evlenmelerinde beis yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah bunları bilmek, öğrenmek isteyenler için açıklar. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Fakat, Haksızlık ederek ve zarar vermek için onları nikah altında tutmayın. Kim bunu yaparsa, muhakkak kendine kötülük etmiş olur. Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek üzere indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun. Bilesiniz ki Allah her şeyi bilir. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde, onların kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. İşte bununla, içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Bu öğüdü tutmanız, kendiniz için en iyisi ve en temizidir. Allah bilir.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 Affetmeniz, mehirden vazgeçmeniz, takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Eğer korkarsanız, namazlarınızı yürüyerek, yahut binmiş olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın. Sizden ölüp de eşler bırakan kimseler, zevcelerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar kendiliklerinden çıkıp giderlerse, Kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir günah yoktur. Allah azizdir, hakimdir. Boşanmış kadınların, hakkaniyet ölçülerinde kocalarından menfaat sağlamak haklarıdır. Bu, Allah korkusu taşıyanlar üzerine bir borçtur. Allah size işte böylece ayetlerini açıklar ki, düşünüp,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 Allah her şeyi işitir ve bilir. Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç verecek yok mu? Darlık veren de, bolluk veren de Allah'tır. Sadece O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere, ''Bize bir hükümdar gönder ki, Allah yolunda savaşalım.'' demişlerdi. ''Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız?'' dedi. Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde, ''Allah yolunda neden savaşmayalım?'' dediler. Kendilerine savaş yazılınca, içlerinden pek azı hariç, Geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir. Peygamberleri onlara, ''Bilin ki Allah, Talut'u size hükümdar olarak gönderdi.'' dedi. Bunun üzerine, ''Biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkanlar verilmemişken, o bize nasıl hükümdar olur?'' dediler. Allah sizin üzerinize onu seçti. İlimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir dedi. Peygamberleri onlara, Onun hükümdarlığının alameti, tabutun size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde, Rabbinizden size bir ferahlık ve sükûnet. Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimselerseniz sizin için bunda şüphesiz bir alamet vardır." dedi. Talut askerlerle beraber ayrılınca Biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna, Kim ondan içmezse, bendendir, dedi. İçlerinden pek azı müstesna, Hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve iman edenler, Beraberce ırmağa geçince, Bugün bizim Câlûta ve askerlerine karşı koyacak, Hiç gücümüz yoktur, dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar, Nice az sayıda bir birlik, Allah'ın izniyle, Çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah, sabredenlerle beraberdir. Dediler. Câlût ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında, Ey Rabbimiz! Yüreğimizi sabırla doldur. Bize direnme gücü ver. Kafir kavme karşı bize yardım et. Dediler. Sonunda, Allah'ın izniyle, Onları yendiler. Davud da Calut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerleriyle salması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana doğru olarak anlatıyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin.